Sevgili dinleyenler, bu hafta Cumhuriyet Gazetesi'nin çok değerli bir yazarıyla birlikteyim. Sizler onu yakından tanıyorsunuz. Sayın Orhan Bursalı ile beraberiz. Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz. Çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Özellikle siyasette çok önemli gelişmeler oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli gelişmeleri oldu. Sayın Bursalı da yazılarında biliyorsunuz CHP ile ilgili gelişmelere yer veriyor, yer ayırıyor. O yazıları doğrultusunda... Bugün kendisine sorularım olacak. Sayın Bursalı merhabalar. Merhaba. Efendim öncelikle e, kurultay öncesinden başlamak istiyorum. Yani Sayın Deniz Baykal'ın e, dramatik bir şekilde e, şeyi bırakması, koltuğu bırakması, ardından yaşanan gelişmeler, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun geliş sürecinde ortaya atılan spekülasyonlar, işte CHP çizgisinden sapıyor, altı ok terk ediliyor vesaire eleştirileri, ee, ama bir taraftan da e, attığı her adımda da e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bazı kesimlerden de olağanüstü bir destek geldi. Yani hani Kemal Bey eskiyi de reddetmeden yeni bir takım açılımlar e, yapmaya çalıştı. CHP'nin içinden çok e, tepki aldı aslında ama toplumun geniş kesimine baktığımızda, yani bu benim görüşüm, e, hoşgörüyle karşılandı. Sizin değerlendirmeniz nedir? Şimdi bu yani çok kapsamlı bir soru sordum yani e, kılıçdaroğlunu hemen kurtarınca öncesine gelirsek aslında tabii ki tartışmaları gibi oldu bütün o süreç Türkiye siyaseti çok enteresan çok doğurgan ve bugünü yarına denk gelmeyen ve yarın ne olacak çok da bilinmeyen bir durum arz ediyor bu Türkiye'nin aslında istikrarsız, istikrarsız siyasi yapısından kaynaklanan bir şey. Mesela e, CHP Baykal'la birlikte uzun süre tartışıldı. Tartıştık. Bu Baykal'ın CHP'yi artık e, bırakması gerektiği konusunda. Çünkü görüş birliği vardı hemen hemen dışarıdan. Yani geniş bir kesim diyeyim. Çünkü e, Baykal'lı e, CHP üstüde %21'lere %22'lere gelip tıkanmış durumdaydı ve bir yeni bir açılım gerekiyordu. E, şimdi fakat tabii ki itidar, Koltuğu öyle kolay takip edilecek bir şey değil. Evet. Bir, bir sürü insan için değil. Baykal için de olmadı. Fakat Baykalı işte bir komplo e, parti'nin başkanlığından e, uzaklaştırdı. Tabii ki günü böyle bir şey e, gerçekleşmesini istemez. E, ama e, siyasette boşluk, do, do, do, do boşluk kaldırmıyor. Güzel. Bir baktığınız gibi e, derhal Hak Parti içinde. Yeni bir e, sayfa açıldı. Bu istenen bir şey miydi? istenmeyen bir şey miydi? Onu hiç bilmiyoruz. Fakat bu süreçte e, partide yeni e, bir e, açılım getirebilecek ve daha önceki performansıyla da yani yaptığı başarı, siyasi başarımlarıyla da en plana çıkan ve sevilen Kılıçdaroğlu'nun partinin kaçınılmaz olarak parti liderliğine doğru geldiğini ve itildiğini aynı zamanda gördük orada. Kılıçdaroğlu bence iyi bir seçimdi. Daha önceki televizyon programlarında biliyorsunuz yolsuzluk dosyaları ile birlikte hem Ankara Belediye Başkanı Gökçe'nin defterini epey dürmüştü. Evet. Fakat seçimi kazanmasını engelleyemedi. Bu başka bir olay tabi dengirmir mi? Mehmet Fırat da Mehmet Fırat da aynı şekilde e, televizyonun ekran dışına atmıştı diyebiliriz ve İstanbul Belediye Başkanlığı yarışmasında da bence iyi bir performans göstermişti. <gülüyor> bu bakımdan e, yani Yeri Baykal da aslında gayet iyi bir seçimle Kılıçdaroğlu'na bu alanı açmıştı. Şimdi onun hakkını yememek lazım. <gülüyor> Şimdi Kılıçdaroğlu işte bildiğimiz süreç içinde parti başkanlığına geldi. Onunla birlikte Kılıçdaroğlu bir değişime artık politikalarda ve söylemde bir değişikliğin gerektiğini inanan bir insan olduğunu o zaman hemen görmüştük ve biliyorduk da zaten. Burada tam parti başkanlığı gelmeden önce kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de bu görüşlerini, görüşleri bize yabancı değildi. Ee, bu süreçte e, yeni açılım, e, yeni CHP söylemlerini gündeme getirdi. Bu tabii tartışmalara yolaştı. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi köklerinde uzaklaşıyor mu diye. Evet. Şimdi buradaki politika e, aslında dar çerçevede, kısa alanda <gülüyor> paslaşmalar şeklinde oynanan bir oyun değil. Çok geniş açılımları olması gereken ülke çapında meseleye bakmak lazım. Ben e, halk partisinin her zaman şunu e, şunu Halk partisi köklerinden e, kopmadığı sürece siyaset işte, açımlar yapmalı ve e, e, yapacak güçte ve cesareti de olmalıdır. Çünkü hem dünya değişiyor, hem Türkiye değişiyor, hem insanlar değişiyor. Türkiye'nin sorunları farklılaşıyor, çoğalıyor. Yani bunlara mutlaka e, siz eski politikalarınızla yanıt veremiyorsunuz. Ya verme kalktığınız zaman o yanıt olmuyor. Bu nedenle de Türkiye'nin bugün politik sahnesinde ortaya çıkan sorunlara bir güncel yanıtlar üretebilmek gerekir. Bu ona çok önemli bir şey söylüyorsun. Aslında tartışmanın kilit noktası da bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dediniz köklerinden kopmadan ama zamanın da gerekleri, gerçekleri doğrultusunda politikalar üretmelidir. Bu değişiklik CHP'nin çizgisinden kaydı anlamına gelmez. Tam da o kökler tartışılıyor nedir diye. Yani bir tarafıyla işte zamanın politikalarına uygun çözümler ürettiğiniz anda efendim altı ok terk mi ediliyor? İçerideki söylemleri söylüyorum. Yani CHP noktasında altı oku terk etti bu adamlar deniliyor. Öte yandan işte köklere baktığında e zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunu da biliyorsunuz kuruluş felsefesini eleştiren bir e, liberal e, kesim var. Bir dinci e, e, kesim var. Onlar zaten CHP'nin oluşumuna bile yani bahsettiğiniz kök, e, köklerine bile karşılar. E, kritik soru aslında burada. Yani nedir o kökler mesela netleştirmek gerekirse? Bu kökler aslında çağdaşlık, yani bu şekilde onu gö görmek lazım. <gülüyor> Hak Partisi Türkiye'nin bir kurtuluşuna öncülük etmiş. Hak Partisi demek kurtuluş demek. Hak Partisi demek kuruluş demek. Hak Partisi demek e kadınlara seç seçilme özgürlüklerini veren parti demek. Hakkı saydığı ama demokrasinin de adı. Adı. Evet. çok açık bir seçim bu de. kimse demokrasiyi bu ülkeye yani çoğulcu parlamenter rejime tek başına iktidarı bırakıp çoğulcu parlamenter rejime e, geçen ne bugünün iktidar başı ne Çankaya'da oturan zat ne ondan önceki Menderes diye bildiğimiz insan ne e, Süleyman Demirel ve diğer sağcı liderler. Halk Parti aslında Türkiye'de bütün yenilikleri e, getiren bir partidir. Yani çağdaşlığın yolunu açan Türkiye'ye. Bugün Halk Parti'nin millet, bir milleti oluşturan partidir. Yani bugün bir baktım tartışmasız bir, e, bir uluslar, bir ulus devlet var. Ne kadar e, eksik bulursanız, tartışırsanız bile bir uluslar, bir ulus yaratmış bir partidir. Yani şimdi Halk Parti bu anlamda karşı olmalı. Eleştirebilirsiniz onu. Son 10 yılda politikalarında karşı çıkabilirsiniz vesaire. Onu hepimiz yapıyoruz zaten. Ama geçmişe giderek de e, o kökleri tartışmayı açmak işte bu noktada herkesten ayrı, ayrılmak gerekir. Türkiye'de iki fikir orada. iki düşünce var. Bir tanesi. kuruluşuna karşı Türkiye'de? Ya bunlarla bizim bir ilişkimiz olamaz. Bunların, bunlarla Türkiye'nin de bir ilişkisi olamaz. Zaten bunlar dışarıda bunun e, laklakını yaparlar ama ihtari gelince de bütün geçmiş kuruluşa belli ölçülerde sahip çıkmak durumunda kalırlar. Çünkü Türkiye'nin halkın karşısında da yani e, olguları tamamen ters etmeniz mümkün değil. Ayakta kalamazsınız yoksa. Yani bir, burada bir ulus, başarılmış bir ulus var. Bir ulus devlet var, bir millet var. Bunu görmek lazım. Hak Partinin bu harçta e, şeyi çok büyüktür. Bu bakımda Halk Parti neden bir türlü yıkılmadığını da anlatan bir şey söylüyoruz burada aynı zamanda. Yani kökleri bu kadar Türkiye'nin kök, kökünde büyümüş ve orada büyük e, katkıları olan bir partinin de e, 80 yıl, bir baktığınız 80-90 yıllık bir süre e, yani, yani geçtik, yani geçmedik, daha da geçmedik. E, 80 Küsur yıllık süre içinde de bu bir insan ömrü demektir. Yani çok, çok evet. daha nesiller değişmiş değil. Evet, üç işte dört nesil bir arada yaşıyoruz. Ama soruna baktığımız zaman e, henüz daha bir insan o zaman doğan bir insan bugün hala aramızda yaşıyor. Evet, evet. Bunu görmek. Bir lazım. insan ömrü. Yani bir insan tarihsel devletler tarihi açısından evet. çok kısa. An ya. gibi. Ulusların tar tarihi açısından çok çok, an, çok evet. kısa. Evet. Şimdi bu bakımdan da Halk Partisi'nin %42'ye %30'lar gibi bir şey. Gerçi bir ara e, parlamentre dışında kaldığını biliyoruz. Bu cezalandırılma bir harekatı olarak bunu nitelendirmek lazım ama evet. hızlı bir şekilde yine e, Türkiye'yi sahiplenenleri partisi olduğunu e, gösterdi ve meclise girdi. Bugün de yine %20'lerin üzerinde. Yani gördüğümüz kadarıyla şimdi %30'ların üzerine tırmanan bir partinin niteliğine kavuştu. Şimdi burada bu nedenle de kökler deyince ben bunu anlıyorum. Yani bir ulus var orada. Ulusun oluşumu var. Bundan daha bir kök kök olabilir mi? Bir kurucu felsefe var. Tabii. Değil mi? O felsefe de evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. var. Tabii. Ama var. sanıyorum o tartışılıyor. Yani şimdi bugün... Onun o şekilde tartışılıyor. Bunu terk et diyor bazıları. Evet. Yani bu terk edecek bir şey mi? İnsan kendi varlığını kendini reddetmesi demektir. Halk Partisi kendini nasıl reddetsin? O zaman bence Halk Parti olmaktan çıkar. Başka bir parti olur. Ama o köklere sahip bir parti yine Halk Parti'nin yerine geçer. Bu kadar açık bir seçik bu yerde. O nedenle Halk Parti'nin politikasını oluştururken... Bu da önemli söylediğinizde. Yani diyorsunuz ki diyelim ki öyle bir eksen kayması oldu ve hakikaten CHP bu baskılara direnemedi ve ee, o köklerden yönetim, uzaklaştı. Yönetim saptı, saptı diyelim. O zaman o boşluk doldurulur. O diyorsunuz. zaman boşluk. Bo boşluk o zaman doldurulur. Yani bu şunu da gösteriyor bize. Neden Halk Parti'nin yerine başka bir parti kurulamadığını da anlatan bir söylem bir şeydir. Bir biçimdir bu Hı. da aynı zamanda. Çünkü Halk Parti o köklerine sahip çıkan bundan sonra da oradan güç alarak ileriye doğru bakması gereken bir parti. Yani oradan Kılıçdaroğlu oluyor ekibi bunu görüyor. Bunu herkes görüyor. Yani görmenin kör olmak lazım. Aptal olmak lazım bunu görmemek için. Yani herkes yeni partiler tutamıyor çünkü yani ne geçmiş var ne kökü var ne bir Türkiye'ye bir kazancı var. Çok zor bir olay bu yeni partinin yeni evet. bir partinin kurulması. Şeye baktı bu açıdan mesela Erdoğan'ın partisine baktığımız zaman o yeni bir parti değil aslında. değil, tabii, tabii, değil. Yani İslam'ın kökleri tabii. olan daha önce Erbakan'ı Erbakan tüketmiş Tabii. bir tüketen bir zihniyet geldi. Yeni bir parti olarak ortaya çıktı. Ki Erbakan da %25'lere kadar çıkan oy almış bir insan. Ortak oldu. Onun Çok da önemli. öyle bir siyasi başarısı olduğunu Tabii. görmek lazım. Yani Türkiye'de bunların sıfırdan kurmuş bir parti değil. Geçmişi çıktı. devralan bir parti karşımıza çıktı. Orta sağcı partilerin Türkiye'yi çökertmesiyle Alan bu şeye kaldı, Halk ve AKP'ye kaldı. AKP'de aldı, AKP'nin kurşeyini sadece dinci şeylerle açıklamak yerine biraz merkez sağda Türkiye soyan, soyan partilerin çöküşün ne bir var. bakmak evet. lazım Çok. orada, oradaki boşlukta oraya gitti. Bugün dedim zaten merkez sağın inşa edemediğini görüyoruz çünkü merkez sağ Akipedeşti işte, önemli ölçüde akipedeşli işte evet. Eski isimler de son derece yıpranmış isimler. Evet. Düğün... Bugün çökermiş isimler hepsi. Evet. Siz de yaz, aklınız yazılarınızda aklınızda. değiniyorsunuz Sayın Bursalı. Ya hakikaten işte ben isim de vereyim ben benim programımda özelliği odur işte bu Mesut Yılmazlar, Tansu Çillerler, Özal'lar vesaire. Bunlar Türkiye'yi soyan partilerdir, soyan isimlerdir, tabii, e, tabii. Tescilli isimlerdir, 2001 krizini yaratan isimlerdir bir anlamda. 1994 de yaratanlar 94 Türkiye krizi, Tabii. krizi Tabii. bütün bunları yaratan şeyler evet. isimler Ya toplum hafızası bunları unutmuş değil hala. Unutmasın işte. bence. Evet. Bunları sürekli yani orta e, ya yani merkez sağ bu isimlerle canlandıracağız diye yeniden bir soyguncu şebekesinin ortaya çıkmasına da karşı çıkmak lazım. Çok açıklayayım. Kalk bunu yemez bence. Bence, bence. de. Evet. Zaten yemiyordu gördüğünüz Hı, gibi. Evet. Buradaki... Merkez... Bir boşluk var hala. Yani. Evet. AKP dışında bir boşluk var. Gibi. AKP oraya da sahip çıkmaya çalışıyor evet. ama tam da çıkamıyor. O, o nedenle sağda hep böyle merkez sağda kıpırdanmalar oluyor. Görüyoruz bir, bir şey yapalım. Çünkü AKP onlara tam sahip çıkamıyor. Felsefi ve kök yaklaşık şeyi farklı. Kök, giriş kökleri farklı ve sorunlara yaklaşım biraz daha farklı olduğu için. O alanda... Oyun alanı çok dar o zaman. Yani sizin çok anlatımınızdan dar. da çıkıyor. Yani. Evet. AKP önemli bir boşluğu dolduruyor. Tabii. Tam dolduramıyor evet. ama bir boşluk, boşluğu evet. dolduruyor. Dolayısıyla CHP'nin bulunduğu yani şu anki politikaları tırnak içindeki açılım politikaları, değişim söylemi önemli. Önemli ve doğru aslında. Yani Türkiye'de siyasetin çok kültürlülüğünü, çok yönünü kavrayacak bir politika üretmesi lazım. Çünkü Zaman, yani 1920'lerin sorunlarını yaşamıyoruz. 1930'ların, 40'ların sorunlarını da yaşamıyoruz. 50'lerin, 60'ların, 70'lerin sorunlarını da yaşamıyoruz. Bugün çok farklı bir katmerleşmiş, katmanlaşmış bir toplum yapısı da var ayrıca da. Yani sadece işçi sınıfı burcubası yok ortada. Giriş bir iş birliği olmuş. Büyük bir serbest çalışanlar var. Çok farklı öğrenci kitlesi. 2 milyon öğrenci kitlesi var. Ya daha fazla hatta üniversiteleri baktığınız zaman öyle yani liselerin sorunları var. Orta sınıfa emekli müthiş bir emekli kitlesi dok, var. Dok, müthiş dok. bir kadınlar kit evet. kitlesi var bu. Kadınlara yönelik politikalar üretmek zorundasınız evet. siz aynı zamanda. Emeklilere yönelik politikalar üretme üretmelisiniz. Şeye bakıyorum ben. Şimdi. Mesela aşağıda e, dün onu arkadaşlarımızla konuşuyorduk. E, 200 bin kişilik e, özel güvenlik e, sınıfı türeydi. çalışanı türeydi Türkiye'de. Bunlar diyor ki şimdi aşağıda işte onlardan bir süre konuşuluyor. Kendi e, yasal kendilerinin haklarını savunacak yasanın bir türlü çıkmamasından şikayetçiler haklı olarak. Şimdi 200 bin 10 e, yıl önce veya 5 yıl önce 200 bin kişilik bir özel güvenlik gücünün haklarından söz, söz edilebilir miydi? O zaman ona, onları dikkate almak ve Çünkü bunlar politika yarın. Politika üretilmesini bekleyecekler kendileri için bekliyorlar. Bu oy kullanacak bir kitledir. Hmm. Ee, buradan demek istediğim şu Yani işçi, patron bilmem ne bunlar e, bir kenara çok büyük şeyler var. Oy kitleleri ortaya oluyor. Bunların hepsi politika bekliyor. Kendi sorunlarının çözümünü bekliyor. Bunları tek tek yönelmek gerekiyor. Şey, Orhan Bey nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi e, Türkiye'de şimdi baktığımızda topluma önemli bir e, e, çoğunluk yoksul. Yani toplum çok önemli bir bölümü. Yoksul, e, hiç azımsanmayacak bir bölümü aç. Yani her gece başına yatsı aç olarak koyan insanlarımız, çocuklarımız var. Ama bu insanlara gittiğimizde e, sorunlar ne dediğimizde son yıllarda mezhepsel, dinsel ve ırksal e, sorunları e, ön plana çıkarıyorlar. Oysa ki hani yoksulsanız yoksulluk sorununuz vardır. Açsanız açlık sorununuz vardır. İşçiyseniz sendikasızlaşma sorununuz vardır. Türkiye'de ciddi bir akıl karışıklığı var ve bu sanki bilerek yaratıldı gibi. Yani e, bir e, hani sınıf tabakası, sınıfsal yaklaşım siyasette e, uzaklaştırıldı. Ve etnik milliyetçiliğe dayalı ya da mezheplere dayalı yani mikro anlamda ayrışmaya dayalı bir e, siyaset üretildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da biraz bir yönde zorluyorlar gibi. Yani sen de etnik milliyetçiliğe dayalı, sen de mezhepsel e, noktalarda siyaset üret, ona göre kadrolarını oluştur deniliyor. Bu e, son dönemde Kemal Bey'in söylemindeki bu e, işte işçi sınıfı, emekliler, çiftçiler, memurlar gibi daha dediğinizde seçmen kitleleri, daha sınıfsal seçmen kitlelerine yönelik e, açılımları da aslında bir anlamda bütünleştirici değil mi? Ve bu sorunların da bir anlamda çözümü olamaz mı? Ne dersiniz? Ben e, Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayı izledim. Oradaki konuşmasını beğendim aslında. Etkileyici bir konuşmaydı. Yani sorunlara yaklaşımı etkileyiciydi ve Türkiye'nin gerçek sorunlarını en planı çıkartan bir e, duruş sergiledi. Bir söylemdi o. Bakımdan doğru bir şey. Yani e, Türkiye'de politika türban üzerinden üretiliyor. Ben yazılarımda yazdım. Türban Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarattığı bir sorun değildi. Bununla uğraşma dedim. Evet. Çok açık bir şey. Bunlar evet. çünkü Türkiye'yi dincileştirme e, amacıyla e, sağcı ve dinci, İslami dinci kesimin ürettiği bir sorundu ve onun amacı Türkiye'yi <gülüyor> muhafazakarlaştırma siyasi bir e, bak, bakımdan muhafazakarlaştırmaya hizmet eden bir araçtı o. Bunu çok başarıyla kullanıyorlar ve hala kullanıyorlar. Halk Partisi'nin evet. buna girmesi en büyük hatalardan bir tanesi. Son şeylerde gördüğüm kadar oradan şimdi etkili uzaklaştılar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Çünkü kendi yarattıkları sorunlarıyla bütün Türkiye'nin Türkiye başını bağlamaya alet olmamak lazım. Olduğun zaman sen zaten hiçbir şey yapamazsın. Sen sıfırsın orada. Politik olarak sıfırsın. Çünkü onun sahipleri onlar. O, o minderde güreşmemek lazım. Güreşmemek Yanlış lazım. minder. Tabii. Evet. Siz kendi sorunlarınızı yaratacaksınız. Toplumu kucaklayacağınız büyümenizi sağlayacak sorunlar yaratacaksınız. Daha doğrusu zaten o sorunlar sorunları, var. Ön, ön planı Tabii. Evet. Onlar zaten var. Siz onları çözüm yolları bulacaksınız. Şimdi şeyin Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi tamamen Türkiye'deki o sorunları gören tek tek 41 e, konu başlığı Hı. verdi. Gören onlara çözümler üreten e, bir şey. Bunlardan en önemlisi bir baktığımız zaman kadınlar meselesine çok özel önem verdi. Çok, ben de çok önemsiyorum. Çünkü kadınlar hem e, Türkiye'nin yarısı onun ötesinde e, ayrıca da sadece Türkiye'nin yarısı değil sandıkların da yarısı. Yani evet de, evet. O, oradaki o yatan ve kadınların genel e, tutumu kocalarının görüşleri doğrultusunda veyahut baskısı doğrultusunda oy kullanmasıdır. Orada aile için asgari, yoksul ailelere e, götürdüğü çözüm ve öneriler bence çok önemlidir. Ve kadınları da o konuda aldığın cenderesinden kurtarabilecek e, bir e, söylem olabilir. Bir politik oradan üreti, üretilebilir diye düşünüyorum. Aile sigortası ve aynı zamanda asgari ücret kadar her aileye paranın girmesi ve bunları da kadınların eline verecek aynı zamanda. Bu önemli bir şey. Evet. Yani, yani kadınların eline verildiği zaman kadınların hem muhafazakarlığı o, o konuda biraz yıkmış olacaksınız. Rahat Parti'ye karşı da yani e, AKP'nin dinci din, cenderesinden kurtarmalının bir yolunu göstermiş olacaksınız. Ve o e, bir, çok güçlü bir bu ee, çevre şimdi etkileyecek bir e, şeye dönüşebilir büyük bir e, kütleyi harekete geçirebilecek bir politika olabilir o diye düşünüyorum Bu bakımdan yani diğer öğrencilerin e, önerileri, üniversiteye özgürlük Val çok önemli bir şey. evet. bugün Çünkü baktığımız zaman üniversiteleri tamamen bitirdiler üniversite bütün rektörlerin atıldılar sonra rektörlerin başbakan tarafından toplandığını ve kendilerini uzun katılıyor. Bu utanç verici bir şeydir. Dünyanın hiçbir de böyle bir şey görülmemiştir. Tam bu tek partinin adamları politikalarının ve kültürünün Türkiye'de de hangi amaçla yerleştirildiğini çok net olarak görüyoruz. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu çağdaş ve demokratik bir ülkenin programını açıkladı. Bence açıkladı. Yani onu, onu eleştirmek yerine şimdi bakıp diyoruz ki işte parti meclisinde şunları almış. O Kürtçü, o bilmem necici, o sanayici, o şu vesaire falan. Parti meclisi aslında temsil yeteneği oldukça yüksek bir e, e, bir karışım, bir sergiliyor. Ben isimlerden çok politikaya bakıyorum ve programa bakıyorum. O açıklama programı uygulayabilecek, en iyi bir şekilde uygulabilecek insanların olması önemli orada. Bunun Kürt, Türk veyahut başka birilerinin olması hiç önemli değil. Kadınların, 21 kadının olması çok önemli bir şey. Bunun daha fazla olmasını arzu ederdi. Ben yarısı en azından kadından olsun görüşünü savunan bir insanım. Çünkü erkek yemen politiki, politikayı kırmak için başka çare yoktur. Yok. Bu kota çok evet. önemlidir bu açıdan. Ve Türkiye'de de tepelere tırmaya, tırmanmayı hak etmiş. Çok sayıda kadın var. Şüphesiz. Onlara yolları açmak lazım. Ama evet. bundan sonraki belki parti meclis seçimlerinde daha fazla sayıda kadın orada görürüz. Yani olaya program ve politikalar açısından bakmak lazım. Hiçbir şey AKP'nin iktidarda kalmasından daha kötü değildir. Bunu önemsiyorum. Bu bakımdan AKP iktidarının orada daha uzun süre kalacak ve Türkiye'nin daha çok muhafazakarlaşmasına ve otoriter bir rejimin altına girmesini hizmet edecek her şeyi reddetmek lazım. Bu bakımdan e, e, bu Kılıçdaroğlu'nun bu politikaları, yani bu konuşmasının içeriği aslında e, AKP'yi zora sokacak, diyor. yokuşa sürecek ve zora sokacak bir içerik taşıyor. Evet. E, bunu destekleyen insanlarla uğraşmamak lazım. Oraya kimler seçildi. Kürt'ün seçilmesi çok doğal bir şeydir. Çünkü bu ülkenin 15 milyonunu 15 milyonunu Kürt deniyorsa eğer o zaman bunu partinin de bunlara sahip çıkmasını, kucaklaması parti içinde bu birliği sağlaması lazım. O nedenle de ben bu ayrımcı e, bir görüş olarak görüyorum bunu. Ve ne yazık ki e, AK Parti çevresinde böyle bir Türk e, düşmanlığı oluşmuş durumda. Buna şiddetle bu ancak bölücülüğe hizmet eden e, bir şeydir. Bakıyoruz bugün MHP beni böyle bir Kürt düşmanlığından kaçınmak için özel politikalar Tabii. geliştirirken Hak Parti içinde çevresinde böyle görüşün ortaya çıkması bence e, sosyal demokratlık ve solculuk adına, adına utandırıcı bir şeydir. Şimdi bu da önemli e, Sayın Bursa. Hakikaten e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da yeni yönetimin özellikle Kürt politikalar konusundaki attığı her adımda parti içinden olağanüstü bir şey alıyor. E, bası geliyor ve eleştiri geliyor. E, aslında bölücülükte budur diyorsunuz. Solculuk hele sosyal demokratlık söz konusu ise hiç değildir. E, Bağdaş Ülkenin birliğini sağlamak istiyorsanız birleştireceksiniz. Birleştirici olacaksınız. Ayrımcı değil. E, haksızlık etmek istemiyorum ama Sayın Baykal dönemindeki e, politikalar yani tepeden il, ilçe örgütlerine kadar yaygın politikalarda biraz bu ayrıştırıcı havanın olduğunu söyleyebilirim. O hava değişecek mi? Zamanla göreceğiz. yani Çünkü aşağıdan da yukarı o, o alışıldık o ezberin bir şeyi var, baskısı var. O ezberi Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi ikna ederek insanlara bunun idrakine vardırarak aşması gerekiyor. Bu da zor bir süreç. Yani parti içindeki bu mücadele de hakikaten Kemal Bey ve ekibini zorlayacak bir süreç olarak da görünüyor. Çünkü seçimleri de az bir zaman kaldı. Doğrudur. Şimdi Kürt politikası dosyasını açıklayacaklar. Bir sürü şu önümüzdeki günlerden itibaren Kemal Bey'in 41 maddede oluşturduğu önerilerin içerikleri dosyalar şeklinde açıklanacak. Böyle bir sürece girildi. Kürt dosyası bunların en önemlilerinden bir tanesi. Ama şunu görüyoruz bu dosyanın içeriğini zaten az çok Kemal Bey MHP ve Cine dayalı politikalar yapmayacağız dedi. Ve Türk ve Kürt özellikle de bu günlerde Türk ve Kürt vurgusundan kaçındı. Onun yerine birleştirici politikalar ağırlık vereceğiz dedi. Bence e, bu önemli bir şey. Yani mezhep ayrılıklarına ve e, bu konuda e, iki m, halk arasında, iki toplum arasında veyahut iki etnisi arasında ayrılıkları kürükleyecek şeylere değil, birleştirecek politikalara öncelik vermek lazım. E, e, bunun dışında her şey, bugüne kadar çünkü Hak Partisi ve Hak, e, Hak Partisi, AKP'nin izlediği politikalar ve aynı zamanda Hak Partisi'ni politikasızlıkla izleyen, çok, eleştiren bütün çevrelerin de. yaptıkları her şey ayrılığı körükledi Türkiye'de. Bugün geldiğimiz noktada neleri tartıştığımızı görüyoruz. Evet, yani evet. Bugün Apo'nun, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan geçen sene Ağustos ayında açıkladığı Kürt özel bölge raporunun bugün uygulamaya konulduğunu görüyoruz. Burada tabi ki seçime gidiliyor bir taraftan da. AKP ama terör yapmayın diye her tarizi verecek, hiç sesini çıkartmayacak bir politika izleyen parti oldu. Buna karşılık ise BDP Kürtler, ayrılıkçı Kürtler ise evet. fırsat bu fırsat. Şu altı ay içinde biz ne yapabilirsek o kadar başarı elde ederiz diye ee, yani daha çok ayrılıkçı kokan politikaları gündemleri aldılar. Hızlı bir şekilde onları uyguluyorlar. Evet. Ee, böyle bir açmaz içinde. Bu açmazı da hem AKP'nin politikaları doğurdu hem de Halk Parti'yi eleştiren e, Aydın vesaire falan dediğimiz e, Amerikan ve Avrupa güdümlü e, şeylerin, yazarlıların entelektüel tırnak içinde entelektülen politikaları da diye düşünüyorum. Evet bu da çok önemli. Bu söyledikleriz dışında da önümüzdeki senenin çok sıcak geçeceğini de söylemek mümkün e, siyasette. Son olarak şunu soracağım Sayın Bursalı. E, siz e, ekonomiyi de yakından takip ettiğiniz için e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya bunları yapacaksın ama kaynak nerede şeklinde eleştirildiğini de görüyoruz. E, kendisi ve kurmayları ya bu kaynak var şeklinde açıklamalar da İşte bunun detaylarını da açıklıyorlar zaman zaman ben çok net şunu söyleyebilirim Türkiye'de aşağı yukarı 150 milyar dolarlık bir rant ekonomisi her yıl dönüyor ve bu AKP'nin aktörlerine AKP'ye yakınlık oranında yani o tepe yönetimine yakınlık oranında paylaştırılıyor pay ediliyor dolayısıyla aslında kaynağımız çok bir başka söylem de şu Cumhuriyet Halk Partisi ile sermayenin arasını açmak için de Alttan altı yürütülen bir propaganda var. Orada da şu deniliyor. CHP daha eşitlikçi bir paylaşımdan söz ettikçe patronlar sizin suyunuzu çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde gibi bir eleştiri de var. Yani kaynak sizden çıkacak şeklinde bir eleştiri de var. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmalara? Şimdi bu tabii ki kışkırtıcı şeyler. Yani Halk Parti yayında izole etmeye yönelik politikalar, bu sağcıların hiçbir zaman vazgeçmedikleri sol düşmanlığı tipik yayında günümüzde ortaya çıkması özellikle böyle bir durumda. Burada AKP'nin başarısızlığını aslında onun gazetelerinden biri olan Star gazetesinde önceki gün onu ben işte bugünkü yazımı da aldım aslında. Şöyle diyordu bu parayı nerede bulacak? Yoksullara bu kadar işte asgari ücret verecekmiş vesaire falan bu parayı bulamaz diyor çünkü Türkiye'de o kadar yoksulluğu var ki ediyor şu ifade onların ait Türkiye İstatistikler Kurumu verilerine göre nüfusun %14.4'ü yani 16.5 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor 8 kişilik aile baz alındığında 2.6 milyon aileye aylık 600 lira maaş bağlanması görüntüyor bunun yıllık maliyeti 18.9 milyon lira yapıyor. Bunu Kılıçdaroğlu nasıl bulacak diye soruyor. Evet. Şimdi burada büyük bir itiraf var aslında. Çok, yani burada diyor ki çok iyi, biz diyor, çok iyi. bu kadar müthiş bir e, yoksul şey. Evet. Bunu kim yarattı? Bu 8 yıl içinde bu rakamlara ulaşıldı. Tabii ki yoksul hep vardı Türkiye'de de ama bu büyük bir itiraftır. Yani e, bu başlı başına AKP'nin Türkiye'de izlediği ekonomik politikaların aslında gelirler arası uçurumu nasıl e, arttırdığını ve zenginlere tamamen zenginlere ve rant ekonomisine yönelik politikaları e, yarattığını ve büyük bir yoksul kitle yarattığının şeyi. Burada e, yapılacak olan e, Kılıçdaroğlu bunu görüyor aslında. Daha önceki İstanbul e, Belediyesi e, seçimleri sırasında da bunu açıklamıştı. İstanbul'daki rantı Alacağız dedi. Oradan. Onun İstanbul'un sorunlarını ve halkın sorununu çözmede kolay. Halka döndüreceğiz. Evet. Bu çok önemli. Ranta, siz rantı önleyemez. Değer artışıdır rant. Evet. Bir baktığımız zaman. Değer artışından kaynaklanan müthiş bir kaynaktır. Bu iyi midir, kötü müdür? Bunu tartışamayız biz. O kendiliğinden piyasanın yarattığı bir, bir, bir olgudur bu. Fakat bu, bu, bu rantı, bu büyük bir kaynağı e, yani partililere ve zenginlere peşke çekmektense orantı Türkiye'de yoksulları, İstanbul yoksulları hepsini orantıda bir şey yapabilirsiniz. İş alanları yaratabilirsiniz, Şüphesiz. bir sürü şey yap evet. yapabilirsiniz. Kaynak orada ama bu kaynağın kimlere nasıl harcadığınızla ilgili bir sorundur bu. Yani oradaki geliri siz nasıl paylaşıyorsunuz? AKP bunu zenginlere ve adamlarına paylaştırıldı. CHP de bunu aslında e, yoksullara paylaştırabilir. Buradaki iş alanları geliştikleri kullanılabilir. Yani şöyle önümüzdeki süreçte e, devlet aslında yatırımlarıyla ve girişim ve dayatıcı e, mantığıyla bu ekonomiye müdahale etmek zorundadır. Yani şuraya bu şekilde en azından e, milli gelirin yeniden bölüştürülmesi gündeme gelmelidir. Zaten ekonomistler de şunu hep söylüyorlar Ekonomi politikalarındaki değişiklik aslında gelir dağılımının yeniden dağıtılmasını biçimlendirmesini evet. hizmet eder. Tamamen evet. bu amaçla yapılır. Hı. Zaten bunu Türk halkı da Türkiye halkı da kendi proteinden bilir. Her iktidar e, kendi zenginliğini yaratma politikalarını izler. Bugün de AKP iktidarı geldiğinden beri kendi zenginliğini yaratıyor. Böyle politikaların e, partisi oldu ve halka da bir sadaka vermek şeklinde şey yapıyor, popül politikayı uyguluyor. Bir baktığımız zaman da AKP'nin zenginleri Başakşehir'de ikinci evlerini ve bir garson yerleri artık ön plana çıktı. Bunu da bir söylemiyoruz. Bugün gazetesi ki Fethullah Gülen'in ve aynı zamanda AKP'nin destekçisi bir gazetedir. Oradaki bir gazeteci bunu gündeme getirdi. Bu biraz rant ekonomisinin nasıl çalıştığında çok net bir şekilde ortaya koyuyor çok Yani CHP yani şuraya bu şekilde bunu çok iyi anlatabilirse bu bölüşümü biz bölüşeceğiz. Milli geliri yeniden bölüştüreceğiz ve yeniden dağıtacağız. Yoksulları koruyacağız. Bunu çok iyi anlatabilirse ve ilan ettiği politikaları ev ev yani insanlara Hatta götürebilirse evet. büyük bir başarı kazanma olasılığına sahip olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın Bursa çok çok teşekkürler. Belki bu söyleşinin sonunda da hani altına çizmemiz gereken şey oydu. Milli gelirin nasıl pay edilecek? Tabii. Bu çok ciddi kritik bir kırılma noktası aslında. Tabii. Yani bir tercih, bir siyasi tercih. Sol söylemlerle ön plana çıkan bir partinin de milli gelirin bölüşümünde adaleti hakim kılması beklenir. Sayın Kılıçdaroğlu da bu noktada. Önemli söylemleri var. Gerçekleşirse hakikaten de Türkiye'de bir devrim olur. Yani bugüne kadar belki bilgilerin eşitçe, hakça bölüşümü noktasında aslında yaşanan bütün sıkıntıların sebebi o. Tabii. Bütün toplum üretiyoruz. Tabii. Bir çuvala dolduruyoruz bütün üretimi. Sonra oradan çuvaldan akan delikten 70 milyon önemli bir kesimi pay alıyor ama çuvalın önemli bölümleri bölümünü de iktidara yakın iş adamları ya da büyük sermaye grupları paylaşıyor. Bunun tersine döneceğinin sinyalini böyle birkaç cümleyle verdi e, Sayın Kılıçdaroğlu Halkın ama evet. Halkın bunun görmesini sağlayacak politikalar uygulamak lazım. Halk Partisi'nin önünde çok az bir süre var aslında baktığımız zaman. 6 ay hiçbir şey değil. 6 ayda bu anlaşılması zor hocam, bir şey. Evet. Çünkü geçen gün televizyonda Wikileaks nedir diye soru sordular. Siz onu seyrettiniz mi Gerçi o televizyonun bize sunduğu bölüm müdür? Bir açıklama mı yapmıştır? İlginç. Evet, getir bilmiyoruz ama orada e, yani kent içinde yaşayan insanların ve konusunda e, verdiği yanıtlar da aslında halka sorunların anlatılmasının ne kadar güç olduğunu da gösteriyor. Evet. Çok çok doğru. Burada da medya ön plana çıkıyor. Evet. Umarız e, büyük medya, e, merkez medya diyelim e, bu siyasi süreçte ee, muhalefet partilerinin de gerektiği şekilde yer ayırır. Aksi halde hakikaten muhalefetin de işi zor. Umarız öyle olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler haftaya yine değerli bir konumuzla bir başka sohbette buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.